Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur Merhaba, bugün stüdyonun dışında Büyükada'da çok hoş bir evden Cumhuriyet'le yaşıt çok hoş bir hanımefendiyle beraber Liji Pulcu Çizmeciyan'la program yapıyorum. Merhaba Liji Hanım. Merhaba efendim. Ben hep stüdyoda konuklarımıza hoş geldiniz derdim. Bugün siz bize hoş geldiniz derdiniz. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle izninizle sizi bir dinleyicilerimize tanıtayım. Notre Dame Kız Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Filolojisi bölümünü bitiriyorsunuz. Daha sonra aldığınız bir bursla Fransa'da Fransız Filolojisi alanında Marshall Proust'un hakkında doktora, doktora yapıyorsunuz. E, sonra uzun seneler e, mezun olduğunuz okulun yani Notre-Dame-Dosion'da Fransız Edebiyatı öğretmeni evet, olarak evet. çalıştınız. E, i̇lk kitabınız İstanbul'da Kayıp Zamanları. E, yazdınız. Evet. Hemen e, sonrasında da Büyükada'da Kayıp Zamanlar kitabınız geldi. Evet. O 2016'da evet. yayınlandı sanırım. Efendim İstanbul'da Kayıp Zamanlar nasıl meşhur oldu? Bir de onu anlatayım. Çok iyi olur. Efendim ben e, anılarımı Fransızca olarak kızım Deniz için yazmıştım. 1994'te. Sonradan Demetsu'nun 150. senesi 2006'da bana genç bir e, Damleson'u gönderdiler, Saadet Özen. E, Damleson'un kitabını çıkaracak, yapıp dedi de. Benden tabii bir sürü şey öğrenmek istiyor. Anlattım eski Damleson'u falan filan. Sonra dedim ki sen Fransızca biliyorsun. Al şu benim dilimi, anılarımı bir oku. Aldı. Hocam bunu niye tercüme etmiyorsun dedi. Dedim ki ben tercüme edemem ama yazarım tekrar dedim. Büyük bir zevkle Türkçe olarak yazdım. Aynısını. Evet. Ve e, saadete verdim. Hoşlansın diye. <gülüyor> bir sene sonra bana bir telefon. E, Hocam size çok bir, bir müjdem var. Neymiş dedim. Ben dedi iş bankası için dedi tercümeler falan yapıyorum. Onlara götürdüm. Onlar dedi okudular bayıldılar. Neşet istiyorlar. E cidden, cidden dedim bu bir müşte. <gülüyor> e, 2009'un son günlerinde gittik kontrat yaptık İş Bankası'yla. Evet. Ve 2011'de e, Mart ayında galiba ilk baskı yapıldı. Evet. İstanbul'da kayıp zamanlar diye ve hı hı. şeyini de e, başlığını da benim editörüm buldu. Dedi ki siz master brusstan doktor mu Emre yaparsınız. mi yoksa Emre Emre çünkü evet. bizim dünya mirası adalar girişim grubumuzun da içindeki bir arkadaş Emre çok Yalsın. güzel bir isim bulmuş Emre evet Yalsın. Evet biz dedi böyle İstanbul'da kayıp zamanlar evet. diyelim dedi çok güzel dedi Ben çünkü kayıp zaman peşinde <gülüyor> falan böyle bir şey koyacaktım İstanbul'da kayıp zamanlar diyelim dedi. Tamam dedim ve çok güzel bir başvuru oldu cidden. Evet ama bu arkasından gelen e, Büyükada'da kayıp zamanlarında. Şimdi e, yaz. bakın şimdi o basıldı bir ayda 1500 Hı -hı. tane satıldı. Her gazetede çıktı en çok okunan kitap diyor. bu Bu Büyükada e, için değil oldu. değil mi? İstanbul'da, İstanbul'da kayıp, kayıp zamanlar. zamanlar şimdi 5. baskısı yapıldı. Evet. Hala, hala evet. okunuyor. Hatta Büyükada'daki galiba Kisidas e, kitapçısı Saktır, yetiştiremiyormuş tabii, bile. <gülüyor> ha. Şimdi bir gün ona girdim ki hala var mı? Satıyor mu? Dembisyonlar alıyor. Herkes alıyor. Ee, orada bir bey oturuyordu. Ee, dedi ki en çok sattığım kitap bu hanımın kitabı mıydı? O da değilmiş. <gülüyor> İstanbul'da kayıp zamanı. Ah dedi herhalde siz de bir eski büyük adalısınız. Bir buranın kayıp zamanlarını yazsanın. Tabii yazarım dedim. Oturdum, okuş, yazdım ve gönderdim. Hemen bastılar işte <gülüyor> İşte böyle basıldı. Çok da yeni 2016 basımı. Evet. Peki. Ee, aşağı yukarı kaç senedir e, adadasınız? Kitabınız Biz çünkü en, en Bakın, şimdi bir Saryer'de otururduk. Fakat sonbaharda muhakkak annem bize alır, Büyükada'ya getirirdi. Çünkü burada arkadaşı vardı, Anna Genginoviç. Ee, ve 15 gün muhakkak adada kalırdık böyle. Sonbahar güzel olur adanın derdi falan. Yani 1930'lardan beri ben büyük adayı bilirim. Fakat tam olarak 1950'den itibaren oturmaya evet. başladım. Niye? Çünkü ablam şu karşı evin sahibiyle evlendi. Evet. Ama anılarınız 1931'den başlıyor. Tabii, tabii, Günümüze tabii, geliyor. Tabii, tabii, tabii, bugün de tabii. çok güzel bir sonbahar gününde sizinle kayıt yapıyorum evet, burada. Çok güzel, çok bir da güzel günü. bugün Cidden. Büyük Oda gerçekten. Peki bu kitabı yazmaya sizi teşvik eden başka ne ne vardı? Yani bu özellikle Büyük, adayı büyük so Ada sevgisi. <gülüyor> büyük Ada sevgisi. Büyük Adayı çok sevdim. Ve Büyükada'nın güzellikleri. Ve eski Büyükada'yı özleri hmm. bambaşkaydı. Hmm. Komşular bambaşkaydı, ahali bambaşkaydı. Yani çok değişti Büyükada. Evet. Adalarla ilgili yazarlar çok fazla, kitaplar da çok fazla. Evet, evet. Bu da üzerinde düşündürüyor açıkçası. Yani neden insanlar bu adalarla ilgili bu kadar çok kitap yazmaya ama e, Ama adalar, adalar çok güzel yavrum. çok değer güzel. gördüler. Tabii. Hı hı. Yani değerli şeyler ve eskiye dayanan. Evet. Yani Bizans'ın prensi çünkü bu niye Bizans'ın sevinmeyen prensleri buraya hapise evet. gönderebilirmiş. Evet. Belki manasını hapis edilir. <gülüyor> İlk Kınalı zannedersen zannedersem başlıyor bu hapislik hali çünkü orada hiç e, ağaç hiç ağaç yok, yok. mahkumlar e, yani kaçma teşebbüsünde bulundukları anda yakalanıyorlar çünkü çıplak, çıplak arazi evet, evet. öyle anlatmıştı bir evet, tarihçi evet. bu kitapları e, yazma isteği belki de bir taraftan da e, geleceğe de aktarmak bu güzellikleri geleceğe güzellikleri, aktarmak güzellikleri tabi geleceğe aktarmak bizden sonra bilsinler hı hı Belki de işte bu nedenle koruma çalışmalarına tabii, başlıyoruz tabii. hepimiz. Fakat ne yazık ki her şeyi koruyamıyoruz. Bakın bu bizim bu güzelim selvimiz kurudu. Selvi cami sonunda selvisiz cami oldu. Ya kitap ben. kitabınızı okurken hatırlattınız şimdi bana selvileri. Selvi, de... bakın oradaki selvi bir hortum geçti, devriliyor. Hmm. Burası geldim, baktım kurumuş selvi. Evet. Buradaki orman müdürlüğüne gönderdim. Dediler ki selvilere bir hastalık düştü. Ondan kurudu dediler. Şuradaki selvi de kurumaya başladı. Evet. Şimdi bunlar giderse bu sokağın adı artık selvili değil. Selviler evet. bizim yani bahçedeyiz. Esası ciddi bir e, iklim değişikliği var. Bu, bunu adalarda da görebiliyoruz. Evet. Sizin evet. dediğiniz gibi zaten o selvilerin bir e, hortum sonucu gitmesini de kitabında enteresan evet. bir şekilde aktarmışsınız. Evet, evet. Burgaz adadaki yangından dolayı hortum evet, oluşmuş. Normalde olursa, hortum oluşmuş. O, şey, o sıcaklıktan. Ve karşıdan böyle geldi. Bizim çadımızı karmakarışık etti. Ve şeye kadar, mezarlığa kadar çıkmış. Evet. Oradaki selveler de. Evet. Biraz e, kitaplarınızdan bu tabii haliyle sizin anılarınıza dönüyoruz. Eski zaman diyoruz tabii, ama tabii. bilmeyenler için de e, çok enteresan e, notlar var. Onlardan da böyle bahsetmek istediğiniz Anılarınız var mı bize şimdi aktaracağınız? Anılarım, efendim ben okuldaki anılarım vardır. Yani hocalığımın anıları vardır. Çok sevilmiş bir hocaydım bir evvel. Çünkü beni anne gibi görürlerdi. Sert bir kişi değildim. Yani kötü, kötü not alırlarsa da ki hak etmişler. <gülüyor> <gülüyor> Ve 1950'de ben Demirci'ye... İngilizce hocası olarak gittim. Orada ama 2-3 sene kaldım. Sonra anladım. Eşim dedi ki seni dedi geçindiremiyorum zannettiler dedi. O zaman öyleydi. Çıktım. Zaten de pek sevmemiştim hocalığı. Çünkü ben de çok genç. Kızlar da büyük. Yani biraz akran gibi görüyorlardı falan. Sonradan Fransız şey doktora yaptıktan sonra Hocam olmak istedim ve 71'de beni dendisyon aldı e, Fransız Edebiyat Hocası olarak. E, matematikçilere Hı -hı. ders veriyordum. Beni çok severlerdi. Ay hocam gidiyor musunuz? da şimdilik değil diyorum ama gideceğim biliyorum. Nasıl ağlamışlar bilemezsiniz. <gülüyor> ve sonradan bana e, şey, sermonik... Dedi ki kürsüde ben bir dedi defter buldum. Bu dedi size ait herhalde. Çocuklar yapmışlar. Neler yazmışlar bilseniz. Saklıyor musunuz onları? Sakladım ve yeni kitabımda çıkacak. Aha, diyor hayta. ki biri diyor ki yarın diyor ayın biri sevilmek ben ağlıyorum diyor. Çünkü bana düşer artık gelmeyecek bile diyor. E, Lice Hanım maşallah hepimize örnek olacak e, bir kişisiniz her anlamda. E, çünkü buradan söylemek istiyorum çok önemli. Bir cumhuriyetle yaşıtsınız tam 93 yaşındasınız. Allah uzun ömürler versin. Haliyle ben gelecek planlarınızı e, çok önemsiyorum. <gülüyor> ben kendime de çünkü bir örnek alacağım için burada. <gülüyor> evet neler yapmayı düşünüyorsunuz? Ne var planda? Planda? Herhalde yine anılarımı devam ettiririm gibime geliyor. Çünkü yazı yazmayı çok seviyorum. Harika. Ee, şeyi başladım. İstanbul'da kayıp evlerde konaklar. Çok güzel. Çünkü Nişantaşı'nda ve Teşvik'e çok konak varmış. Hmm. Yıldız'a yakınlığı şeyinden. Fakat konaklar yakılıyor, apartman oluyor. Hmm. Son olarak Hıfzı Topuz'un oturduğu bir konak vardı. Hilmi Paşa Konağı ee, şeyinde ilk kitabında me, neydi ilk kitabı me, Meyale hı hı. diye bir kitap evet. çıkarmıştı ve e, diyordu ki şeyden o konaktan taşındığında e, yukarıda sandıklar falan varmış onları bu almış götürmüş ve oradan çıkan şeylerden e, saraya bir Kız gelmiş küçük kız gelmiş artık ne belli belli değil adına meyale koymuşlar ve sonunda Hirmut Paşa diye biriyle evlendirmişler ve o konak Hirmut Paşa konağıydı yani şeyin Hüftanın annesinin büyük annesinin annesi evet. belki o o kad o şey meyale. Hmm. fakat geçen gün o sokaktan geçtim. Bir de baktım ki 20 Paşa apartmanları olmuş. iki tane apartman. Büyükada'da Kayıp Zamanlar kitabınız demin de bahsettimdi bir envanter niteliğinde adeta. Evet. O zamanın otellerini, kahvehanelerini, esnaflarını... Evet. E Levanten ailelerini, vakurlarını, evet, yani her şeyi tek tek böyle okulları, Vapulları, pazarları, tabii, okulları, evet, <gülüyor> turistlerini hatta, <gülüyor> büyük aday evlerine anlatıyorsunuz. Burada biraz acaba o dönemin esnafından bahsedecek olursak nasıl bahsederiz ve burada günümüze kadar gelen esnaf var mı? İşte, Altan var, ciğercimiz. Ciğer, ciğer çok, çok yakışıklı biriydi. <gülüyor> çok açık renk göğsü, sarışın. Hala burada. Ne güzel. Hmm, başka? Hüseyin var. Hüseyin de tabii... Büyükada Pastanesi. Büyükada Pastanesi He? oldu. Nikon'un evet. yanında çalışırdı. Evet. Fakat Nikon kapatmaya mecbur olmuş. Yani kızlarından kapatmış. Hmm. Çünkü bir gün ekmek çıkarmış. Meğerse pastane çıkaramazmış. Bu... Hmm. Ee, Birkaç ünlünü kapatmışlar fıdını. O da tam fıdını kapatmış gitmiş Ülhanistan'a. Zavallı Hüseyin de sokaktan vağaç azaltmaya başlamışlar. Başlamış. Bir gün gelmiş görmüş bunu. Acımış. Burayı açmış işte. Ve Nikol, şey, Hüseyin zaten onun çocuklarıydı yani. Evet hala bugün o güzel e, günlerden gelen güzel... E, Neydi? Kremalı böreğini, <gülüyor> tabii, tabii. limonlu böreği. bisküvilerini. Sonra, sonra bu e, Nihal Gazide de e, Nikoyla beraber. Yani Nikon'un evi vardı. Bir katında bunlar otururdu. Tabii ki bunlara bıraktı. Yani o dönemden bugüne gelen lezzetleri tabii. Allah'tan bir tek bu var şu anda tabii, elimizde. Tabii Galiba onun Nikon'un şeyine gittim. Burada kalktı cenaze. Bu sene onun şeyi olmuş ama benim haberim olmadı. Yoksa girecektim buraya Ay Dimitri'ye. Evet. Meşhur İnci Pastanesi'nin de şubesi buradaymış. Değil mi zamanında? Evet, tabii. İnci Pastanesi Hı -hı. şubesi vardı. Şeyin yanında. Yordan'ın yanında. Yordan şeyin yerindeydi. Yapı kredinin yerindeydi. Onun evet. yanında da İncip Aslan. Biraz da bu laventen ailelerden bahsedebilir miyiz? Evet. Dönemin meşhur aileleri meşhur ve bu ailelerin de yaptığı evet. meşhur mimarlara yaptırdığı evleri var. Evet. evet. Bunlardan sizin bize özellikle söylemek istedikleriniz var mı? Mesela şey, Parma ailesini ben çok yakından tanıdım. Evet. Parma ailesi hiç çocuklarına evlendirmezdi. Efendim bunlar kaç erkekti? Üç dört erkek, iki tane de kız. Evet. En küçükleri Katrin'di. Katrin güzel bir kızdı, evlenmek isterdi. Ee, ve modern bir kızdı. Hı hı. Ee, mesela Terzi'ye gidermiş annesiyle... Ee, Biraz eteğini kısaltmak istiyor. Anne yok uzun olacak diyor. Yani, yani böyle tutucu bir aile. Fakat nasıl olmuşsa aralarında Dominik evlenmiş ve bir oğlu olmuştu. Evet. Antonio Parma. Nasıl olmuş da evlenmiş onu da bilemiyorum. Evet. Öbürler kimse evlenmemişti. <gülüyor> Bunların da evler hala duruyor mu yaşadıkları? Hiç bilmiyorum. E, Kanarya Sokağı'nda Parmak. bunların evi vardı. Fakat evet. bilmiyorum duruyor evet. mu? Bir de Stefan ailesi. Stefan işte. ailesi. işte evet. Josef'in şey pentiye satıldı sonradan. Hmm. Şey dedi ki orada bir küçük şapel vardır. evet oralardaymış. Evet. Ondan sonra bir iki ev sonraymış evet. evi. Bey yolunda da meşhur şeyleri vardı. Beyoğlu'nda Gloria pastanesi evet. vardı. Sinema, e, sinema değil mi? Gloria. Ha, Çünkü evet. Gloria sinemasıydı saray eskiden. Evet. Ve yanında işte bir, bir, bir, bir birkaç gün sonra da Gloria pastanesi. Evet. O peranın e, Peran bölgesine yaşayan önemli ailelerin burada esasta hep yazlıkları vardı. Tabi tabii diyor, tabii. tabii. Yani Levantenlerin çok yazlığı vardı ki burada bir kilise bile açılmış. Tabii. Kayvano. Ha. Kay Kayvano. Kay Başka parasın sahibi Aha, de onlar. Evet, evet. Aşil Kayvano. Evet. Bir de Jorge karısı. Hı -hı. Jorge kanserden öldü. Ve bunlar kiliseye gelirlerdi. Pazar sabahları ben de giderdim. Katolik kilisesine buraya. E, şeye. Ve yanlarında iki tane küçük kız. Ben Suriyani falan zannederdim. Meğerse bunlar Müslümanmış. Ama onlar gibi oturur, kalkar falan. Ee, ama yani hat çıkarmazlardı. Bunları büyüttüler. Meğerse kapıcılarının kızlarıymış. Ve büyü saray, çok alımlı bir kız. Fransızca bile konuşmaya başladı bunlarla. Ee, Georgette öldükten sonra e, Aşil'e çok iyi baktı. Çünkü Aşil'e kalp hastasıydı. Evet. Ve Aşil öldüğünde gazetede İran çıktı. Kızları... E, Mayede değildi, küçük ne bilmiyorum. Bilmem ne, saray, hayvan o. Evet. Ve bütün miras bunlara kaldı. Hı -hı. Fakat e, saray... işittim ki sonradan bir kuyumcu evlenmişti. Bir de oğulları olmuştu. Ayrılmak istemiş bir gün ve kocası vurmuş. Şimdi ben size tabii soramadan edemiyorum... <gülüyor> Ne olacak bu adaların <gülüyor> hali? <gülüyor> bu değişimi çok hızlı. Değişim ee, çok hızlı maalesef. E, bunu nasıl koruyabiliriz? Ee, tabii çok zor bir soru soruyorum, farkındayım ama. Şimdi bunu korumak, yani bakarsanız hep e, turistik eşya satılıyor. Eskiden ada böyle değildi. Kızım geliyor mesela şeyden, Los Angeles'tan. Buradan güzel şeyler alırdı falan hmm. bilmem ne. Dedi ki hiç öyle mağaza yok dedi. Ya eskiden vardı, vardı, şu anda. Şimdi dedi hep yok. turistik eşya dedi hmm. Yani bizim için alınacak hiçbir şey yok dedi. Biz nasıl koruyabiliriz bunu? Yani, yani güzel ayakkabıcı vardı. Geldiğinde ayakkabılar hmm. alırdı. Hmm. İşte bilmem neler alırdı. Hiç öyle bir şey yok artık. Sırf turistlere hitap eden şeyler var. Yani diyorsunuz ki turistler ve turizm mahvediyor, aday mahvediyor, yani mahvediyor. Mahvediyor. Yani, mahvediyor. Yani arabacılar çok memnun. Bir kadın demiyor. Bazı ki, işletmeler de çok memnun. Yani. Bazı ba son vardı adaya hiç gitmek istemeyiz. Kediler, aç, bilmem neler aç. Şimdi hiç öyle değil çünkü benim yeğenim Mire Arkan bu işin başına geçti. Adadayken Salı günleri kedileri birkaç tane topluyor, götürüyor, kısırlaştırıyor. Evet. Ne diyorsunuz? Nasıl koruyacağımız konusunda? <gülüyor> Adayı nasıl koruyacağız? Şimdi adadan maalesef Rumlar gidelim. Ada çok değişti. Adanın bir e, şeyiydi onlar. Gece şarkılar, markılar, bilmem neler böyle... Adanın bir hoş tarzıydı onlar. Evet. 64'te tabii ki onlar gönderildi, İsmet Paşa gönderdi onları. Ve tabii ki onların Türk temalı ama kuzeni bilmem ise onlar da gitti Rum olarak Maalesef çok acıklı o ha. hikaye ha. yani. Ha. Çoğumuz bunu biliyoruz kalmadı, çok acıklı oldu. Musunuz? Bir düz çoraklaştık Ve, yani. Ha. Ve buranın halkı değişti. Hı. Halbuki bu adalar hepsi Rum adalarıymış. Evet, yani tarihten gelişi bu böyle tabii, ama tarih, daha sonra tabii. da bu e, üzerine eklene eklene 20 e, farklı kültürün yaşadığı bir adı haline Adaline geliyor. Geliyorum. Bu bir yer için büyük zenginlik zaten. Tabii, tabii. Bu, bu kadar yani eğer tek Rumlar olsaydı bana sorarsanız o da çok zevkli değil. O da çok zevkli değil, Yani adam. burada 20 tane farklı e, kültür tabii. olması zenginlik. Tabii çok güzel. Her burada bunun her birinin azalması, her birinin gidişi buranın Çoraklaşması, fakirleşmesi. Çoraklaşması, öyle. Ama Ondan ben... sonra yani adaları sadece turizm odaklı bir yer olarak düşünmek, yani bir yeri Luna Park yapmak gibi bir şey işte. Öyle. Adaları değerli kılan dünyaya anlatabileceğiniz değerler neler sizce? Şimdi adalar efendim güzellikleriyle bireden Marmara'nın incisi. Hı hı. Adalar, güzellikleriyle. Bu güzelliği korumamız lazım. Ve fakat nasıl koruyacağız? Bakın bizim selvi öldü. Evet. Nasıl koruyacağız? Öbür tarafta yangın çıktı. Yaktılar mı, nahtlar bilmiyorum. Burkazda ki. Burkazda Evet. oldu. Daha, daha, daha yeni yeni yaşadıyor. Evet. Yani korumamız bu. Yani geleceği nasıl sağlıklı olarak aktaracağız? Tabi tabi. Neler yapabiliriz bunun için? Neler yapabiliriz? Ormanlarımıza iyi bakalım. Hı hı. Ne güzel ormanlarımız var. Çok. Yeğenim bana bir şeyli elektrik bilmem nesi var. Boyuna bir tur yaptırıyor. Ne güzel çam ormanları ne bilmem neler. Yani bunlara iyi bakmamız lazım. E, 1931'den günümüze yaşadıklarınızı mekanları e, pazarından esnafına tanınmış ailelerini, ada yaşamını bizlerle paylaştınız. Çok teşekkür ederiz. Bir büyük ada aşığı olarak Anılarımın Okunmasını isterim demişsiniz. Evet. E, kitabımda satırlarda yer alan geçmiş zamanın sihri e, gelecekte ise yaşasın. E, çok teşekkürler Lijan. <gülüyor> Bizi ağırladınız. <gülüyor> Güzel. E, Büyükada pastanesi, <gülüyor> kurabiyeleri <gülüyor> ve çay için. <gülüyor> evet tüm güzellikler yalancı ve kolay elde edilen şeylerle değiştiriliyor. Evet. Büyükada değişiyor. Ama iyiye doğru değil diyor Nije evet. Hanım. Evet. Değişim kaçınılmaz ama bunu iyi hale nasıl getirebiliriz? İşte üzerinde düşünmemiz gereken soru. Tüm belediyelerin, yöneticilerin, biz adalıların ve elbette bir dünya mirası olan adalıların ve tabii adalar hepimizin dediğimize göre herkesin düşünmesi gerekiyor. Düşünmesi, lazım. E, bu müstesna biricik adaları geleceği koruyarak en sağlıklı biçimde dünya mirası özelliğini taşıyarak daha fazla bozulmadan yaratıcı bir vizyonla nasıl geleceğe taşıyabiliriz? Evet.